Şeytana tapmayın sakın. Çünkü o size aşikar düşman. Lakin bana tapın. İşte sırât-ı O içinizden nice nesilleri saptırdı. Bunu düşünmeli değil miydiniz? İşte tehdit edildiğiniz cehennem. İnkârınız sebebiyle bugün oraya girin. Bugün mühür vuracağız ağızlarına. Elleri bize söyler. Ayakları şahitlik eder. Kendi yaptıklarına. Eğer dileseydik,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 Hala akıllanmazlar mı? Biz Resul'e Kur'an öğrettik, şiir öğretmedik. O zaten ona yaraşmaz. O sırf bir irşat ve parlak bir Kur'an'dır. Yaşayan her kişiyi uyarsın diye, böylece ilahi hüküm kâfirler hakkında kesinleşsin diye gönderilmiştir.